Bir iklim adaleti güncelisi. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelelerine dair bir fikri takip çalışması. A -o, a -o, a -o. Hazırlayan ve sunanlar, Özge Cankara ve Murat Canpombi. Günaydın. 94.9 Açık Radyo Ekim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombik. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Tuncay Kaya'ya teşekkür ederiz. Bugün elimizde oldukça kritik haberler var. Dünya için ve iklim değişikliği için bazı sınırların çok çok aşıldığına dair. İyi ki dünyadaki memelilerden ilk defa bir türünün İklim değişikliği insan kaynaklı iklim değişikliği yüzünden artık tamamen yok olduğuna dair. Aslında geçtiğimiz sene e, iklim görüşmeleri öncesinde de çıkan bazı araştırmalar vardı. Ve dünyadaki altı türden bir tanesinin iklim değişikliği yüzünden yok olacağını söylüyordu bu araştırmalar. E, baktığınızda çok ciddi bir şeyden bahsediyor. Yani bir süre sonra pencerenizden baktığınızda saydığınız altı hayvan türünden bir tanesinin artık orada olmayacağından bahsediyordu. Özellikle Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Amerika gibi hem çok fazla hayvan çeşitliliğinin olduğu yerlerde hem de küçük toprakların e, olduğu ve de göç etmeye, hayvanların göç etmesinin mümkün olamayacağı yerlerde bu e, yok olmanın daha fazla olacağından bahsediyordu araştırma. Nitekim bugün Guardian'da yayınlanan e, bir habere göre, <gülüyor> pardon, e, Büyük Bariyer Resifi'nin tek endemik memeli türü Yok oldu. Mozaik kuyruklu fare olarak anılıyor Bramble Adası Melomileri. olunun neden olduğu ilk, insan olunun neden olduğu iklim değişikliği nedeniyle dünyanın herhangi bir yerinde yok olan e, ilk memeli olarak da kayıtları geçti. Evet, ee, bir Türk emirgen bir fare. Bu fareler ilk 1845'lerde adaya gelen e, e, Avrupalılar tarafından, Avrupalılar tarafından hmm. bulunuyor ve o zaman o kadar fazla ki, Okular ve yaylarla büyük fareleri avladıklarından bahsediyorlar. Sonra 1978'de birkaç yüz tane kalıyor. 2009'da son kez görülüyor. 2014'te artık tamamen yok olduğu söyleniyor. Bu çıkan araştırmada da eee insan kaynaklı iklim değişikliğinden olduğu, ana yok olmasının ana nedeni insan kaynaklı iklim değişikliği oldu kanıtlanmış. Queen Slade Üniversitesi'nden Natalie Waller ve Luke Legund tarafından yapılan yazılan rapora göre bir rapor var bu konuyla alakalı. Bu türün nesinin tükenmesinin ana nedeni deniz seviyesinin yükselmesi ve adanın birçok kez sulara gömülmesi ve gidiş çıkışlarla beraber ve bu da hayvanların yaşam alanlarını yok etmesine neden olması. Ee, bu sebepten ötürü de ilk e, memeli hayvanda dünya üzerinden silinmiş olduğu küresel iklim değişikliği nedeniyle. Evet bu son 10 yılda bu su seviyesinin yükselmesi nedeniyle e, yaşam alanlarının yüzde doksan kaybetmişler. Ee, zaten bu... O yüzde üçte tutunamamışlar mı? Yüzde üçte <gülüyor> de Beceriksiz tutulamamışlar. Bunlar. Evet kaçacak yerleri ya, de kalmadığı için. olduğu için biraz zor tabii için. yani. Yani biraz evrim geçirip tekrardan denize girip balık halinde geçmesi lazım Avrupa'ya göçmen olarak ama yani tabii, o da zor tabii biraz vakit gerekiyor. Bir de denizaltı alamıyorlar Rıza Sarraf gibi paraları yok. Evet zaten hayvanlar değil mi? Evet zaten hayvanlar. Ve Queensland hükümeti aslında bu e, raporu böyle sessiz sedasız geçtiğimiz hafta kendi web sitelerinde duyurmuşlar. Ve de e, ne yapılacağı sorusuna ise e artık öldüklerine göre yapabilecek hiçbir şey yok diye cevap vermişler. Bu yüzden şey dediğimi Avustralya. Evet. evet. Kraliçenin memleketi. Öyle yani e, artık hiçbir şey yapılamaz çünkü yok oldular ve e, bilmeyenlerin bize zaten çok uzak olduğu için belki başka fare ve kemirgenleri resimlerine bakarak hatırlayabiliriz. Orada yaşayanlar da tarih kitaplarından Fotoğrafı öğrenebilirler. Fotoğrafı var mı? E, var. Var. mi hayvan? Yani farelere ilginiz varsa güzel. Ben, var. ben çok severim. Evet evet. Son derece sevimli bulurum şahsen. <gülüyor> <gülüyor> mozaik kuyruklu fare ona da Brembal Bremble adası melomileri. Güle güle mozaik kuyruklu fare. Yazalım bunu şeyi. ...son ölen... ...bizim senenin sonunda şey çıkardım. Kesinlikle. Şey ya, Kesinlikle. Kesinlikle yazalım. Evet. İnsanlar ve canlılar listesini. Evet ama önemli olan kalkınmak ve büyümek. Belki alnı secdeye değen bir hayvan türü yok olduğu zaman... ...iklim değişikliği konusunda daha çok ses çıkarmaya başlayabiliriz. Deve kuşları mesela. Deve kuşları mesela. Evet şimdi bu haberlere devam da edelim... Bir haberde Nature Climate Change'den yani çok saygın, en saygın dergilerden bir tanesi iklim değişikliği üzerinde. Yeni bir araştırmada e, sembolik eşiğin aşılmış olduğunu karbondioksit seviyelerinin atmosferdeki insanların yani kömür, petrol ve doğal gaz yakmalarından kaynaklanan insan kaynaklı iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının parçaları... 400 parçayı geçmiş milyonda ve bu bütün yıl boyunca bir daha bizim ömrümüz boyunca insanlığın belki de ömrü boyunca bir daha hiç bunun altına inmeyecek diye çok önemli bir açıklama aslında. Yani e, emisyon e, bu salım verilerini hem e, deniz e, seviyesi seviyesi rakamlarını ve iklim modellerini Mauna, Loa'dan, Hawaii'deki Meşhur observatuvardan araştırmışlar ve tarihte ilk defa olarak 400 ppm'i geçti. milyonda parça sayısını ve hayatımız boyunca gidecek demişler. Tabi biliyorsunuz 2016 hepimiz biliyoruz ki çok büyük ihtimalle El Niño olayının da katkısıyla kayıtlı tarihteki en sıcak yıl olacak. Bundan önceki bütün. Daha önceki 10 yılda olduğu gibi ama bu çok büyük uzak ara kıracağız rekoru. Bu rekor kırmak da hiç iyi değil. Özellikle de Paris'te işte 170 ülkenin katıldığı toplantıda yapılan varılan anlaşmadaki hedeflerin pek tutturulamayacağını da ortaya koyuyor. Ayrıca araştırmada önemli başka veriler de var. 2015 yılında geçen sene üzerinde epeyce durma fırsatı bulduğumuz Endonezya'daki yağmur ormanları yangınlarının büyük katkısı olduğunu söylemiş. Ve 2016'da ayrıca da NASA bilimcileri o tarihte dünyadaki en büyük iklim krizinin olduğunu söylemişler de o Endonezya'daki yangınları. Yani Şey şöyle demişler Guardian'a gene bir bilgi vermiş araştırmayı yapanlardan Bets Richard Bets isimli bilimci bir kere bu şey açtığınız zaman sınırı açtığınız zaman karbondioksitin atmosferden doğal süreçlerle giderilmesi çok uzun zaman alır demiş yani emisyonları salımları kat, kessek bile çok uzun zaman görmeyeceğiz onun içinde fare ile beraber mozaik kuyruklu fare bunu ben ekliyorum. Ee, bir elveda da şey 400 parçacığın milyonda 400 parçacığın PPM'in altındaki bir dünyaya elveda diyebiliriz. Ve şey diye yaz, yazarak bitirmişler. Güvenli şey, karbondioksit atmosferdeki 350 bildiğiniz gibi. 350'ye indirmek gerekiyor. James Hansen ve arkadaşlarının açıkça net ortaya koyduğu gibi. Fakat şimdi hazır durun. Kemerlerinizi bağladıysanız söyleyeyim. Bet demiş ki yaklaşık 20 yıl içinde 450'yi de geçeceğiz demiş kesin bu hesap etmiş. Bu 400'e düşünlemeyecek bir şey. Yıkım getirecek tabii. Evet. Yani şu anda doğmuş bir çocuk olursa 20 yaşına gelmeden 450'yi görecek. Ve sokaklarda çırılçıplak gezmek zorunda kalabilecek. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Neden? Örnekleri çok fazla var dünya üzerinde ama Türkiye'ye bakalım. Bu yolu yaşanan kuraklığın ve havaların dengesiz olmasının sonucunda pamuk olumsuz etkilenmiş Pamuğun olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden doğrudan çiftçiler, pamuk çiftçisi... ...bundan dolayı birçok çiftçinin kuruyan pamuğunun ikinci hatta üçüncü defa ekmek zorunda kaldığını söyleyenleri varmış bu çiftçilerden. Mevsimin kurak geçmesinin pamukta sorunlara sebep olduğunu belirten çiftçilerden birisi olan Mahmut Öztürk... ...bu yıl mevsim kurak geçmesi pamuk açısından sıkıntılı oluyor. İlkin havalar kurak geçtiği gibi kurak sonra da devam etti. Hala yağmur yoktu. Hala yağmur yoktur diyor. Kuru yerlerdeki ekinler zaten kurudu. Sulu olan yerlerdeki ekinler ise fazla sorun olmadı. Ama yağmur Allah'ın rahmetidir. Yağması bir başkadır. Pamuk için havaların dengesiz olması sıkıntılı oluyor. Pamuk çalışmıyor demiş. Özellikle geceleri havaların soğuk olması pamuğun gelişimini de çok etkiliyor. Biliyorsunuz pamuk sıcağı seven bir türdür. Ektiği pamuk olmadığı için ikinci defa etmek zorunda kalan çiftçiler oldu diye de konuşmuş. Yani pamuğa da yakın zamanda vazgeçebilirsiniz. İçtiğiniz kahveden. Giydiğiniz pamuklu elbiseye kadar e, e, fedaket ettiğiniz çok fazla yani. şey olacak çikolata da bunlara dahil. Ekmek geliyor ondan sonra. Yani lüks tüketim olarak görülüyor şu, olabilir şu anda ama ondan sonra yavaş yavaş inilecek doğrudan ekmeğe kadar uzanacak olan bir e, zincirleme reaksiyon görülecek evet, gibi duruyor. Bu, bütün bunlara niye mesela çok az sayıda bu haberleri mesela Türkiye'de. Medyada, televizyonda, radyolarda ya da gazetelerde, dergilerde çok az yerde görebiliyoruz. Muhabir olması lazım. Mesela ben ilk Haber Ajansı'nın muhabirinin doğrudan yaptığı röportajı okuduğum Osman Gül'e baktı. İbrahim Yılmaz'ın haberi bunlar. Doğrudan alanda bulunan kişiler tarafından yapılıyor. Ama neden böyle büyük Anadolu Ajansı olsun, Doğan Haber Ajansı olsun ya da İhlas Haber Ajansı olsun böyle haberleri kovalamazlar Sormayın bilmiyorum. Hayır. Ne mozaik kuyruklu fareyi yok oluşunu ko kovalıyorlar ne E, ...iklim değişikliğinde... Bu, ...geri dönülmez noktanın aşıldığından... ...bahseden şeyler var... ...ne de neden sebebini söyleyeyim mi... ...bir başka üzerinde duyulmayan... ...durulmayan bir haber var... E, ...karbon emisyonlarını... ...abı hayat olarak nitelendirilen... ...yani karbon emisyonu aslında iyidir... ...bize hayat verir diyen... ...bir merkez mesela... Hmm. E, karbondioksit ve küresel değişim incelemeleri merkezi diye. Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change diye bir kuruluş var. O ağabey hayat demiş. Ya karbondioksitsiz hayat olur mu işte her Peki bu gibi siteler paraları nereden buluyorlar? Varlık ayakta nasıl kalıyorlar? Şimdi açıklandı Peabody Energy yani en yeni en büyük kömür, en büyük kömür şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle düzinelerce grubu bu demin adını saydım. Kuruluş gibi yalan yalan saçan, propaganda yapan grupları finanse etmiş. Şimdi açığa çıkıyor. Yeni Guardian'da bu da haber. Ben Common Drives'dan aldım haberi. Yani e, iflasını e, ilan etti fakat sayı, yani son derece çarpıcı bulgular olduğunu söylemişler mesela Center for Media and Democracy gibi bir kuruluşun direktörü ee, yani acayip uzanmış ahtapot gibi bütün hepsine inkar edin yoktur küresel ısınma, kömürden bir şey olmaz, kalkınma iyidir demişler. Türkiye'den de bu haber de mesela hiç yayınlanmıyor evet. ve 뭐ysa Cumhurbaşkanı ve Başbakan ve Enerji Bakanları kömür iyidir. Yaşasın kömür diyorlar. Yerli kömür. Bir iyi bir de kötü haberim var. Müsaadenizle iyi ile başlamak istiyorum. Ee, Kanada'da bildiğiniz üzere Alberta bölgesinde, Fort McMurray bölgesinde muazzam orman yangınları vardı. Biz de doğrudan açık gazetede oraya bağlanıp insanların evlerini nasıl terk ettiğini dünyanın en kirli fosil kıtlarından biri olan pet kumul petrollerini çıkaran işçilerin Oradaki sektörün nasıl zor duruma düştüğünü anlattık bu orman yangınlarından öntürü. Son anda kurtarardılar neredeyse oradaki yaşayanlar, Kıtıran insanlar canlarını. Evet. Ee, ve bir ay boyunca neredeyse devam etti bu orman yangınları. Ve insanlar e, yağmur bekliyorlardı. Yağmurun yağmasıyla beraber ancak bunun durabileceğini söylüyorlardı. Yağmur yağmaya başlamış. O Şerbey'de Bey, var mı? Konuşalım anladın Konuşalım. Yağmur yağmaya başlamış bu iyi haber kötü haberse yağmur öyle bir yağmış ki Selena'dan olmuş bu seferde Alberto hükümeti tarafından 1 Haziran'dan itibaren peyderpey evlerine dönmelerine izin verilen Fort McMurray sakinleri son 24 saatte metrekareye düşen 50 mm yağmurun neden olduğu su baskınlarıyla mücadele ediyormuş bu seferde ee, Alberta Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada yağmurun yangının etkili olduğu bölgelerde daha tehlikeli bölgeleri daha tehlikeli hale geldiği belirtilmiş Halktan yanmış alanlardan uzak durmaları da istenmiş. Yağmur beklerken ser sergenmiş yani. Evet. Evet insanlar böyle şey felaketlerle baş başa kaldıkça belki medyada da daha fazla duymaya başlayabileceğiz. Ancak o zaman çünkü e, haber değeri taşımaya başlıyor. Yani bu nasıl haber değeri taşımasın ki? Her tarafta orman yangınları çıkıyor. İnsanlar tırım tırım kaçıyorlar. Ardından orman yangınları bu aşırı sıcaklardan ötürü ortaya çıkan, çıktığı söyleniyor. orman baş... yangınlarından sonra sel baskınları yayıyor. Ve tekrardan evlerini terk etmek zorunda kalacaklar belki. Bunun herhangi bir haber değeri yoksa zaten biz e, şeye dönelim. Yok biz buradayız hep. Zeytinciliği bitirecek yasada yine gündemde 15 yılda 5 defa değiştirilmeye çalışıldı. 25 dekara altı alanların sanayi açılması planlanıyor. Yani hiç e, şirket kapitalizmi saniye kaybetmiyor. Şimdi büyük bir kampanya yapılmıştı 200 bin imza topladım geri bastırılmıştı bu konuda ama tekrar meclise geliyormuş yeni mücadeleler var önümüzde ama bunu açık yeşilde ve diğer programlarda konuşalım bir ilgisi dolaylı. Evet Hı. yani çok fazla haber var bu aralarda sen de kaldın mı özgecan haber hiç? Ben kapatmaya doğru yaklaşıyor muyuz acaba diye düşündüm. Hmm. Son, son, bir şey, son, bir, son bir ekleme yapabilirim. Deve kuşlarından bahsediyorsunuz. Ee, deve kuşlarının soyu tükenmeye başladığı zaman belki insanlar... ...yani hani secdeyebiliyor ya, toprağa değebiliyor ya alnı. O zaman belki harekete geçebilirler ve haber olabilirler diye düşünüyorsanız... ...yine yanılıyorsunuz. Ee, 2010 senesinde 5 sene önce bir haber var önümde duran. 10 sene önce sayıları 500'e ulaşan deve kuşu çiftliklerinin sayısı hızla düşmüş... Türkiye'de sadece 2000 damızlık deve kuşu kalmış. Etini yeseniz öldürüyorsunuz. Etini yemediğiniz zaman yine öldürüyorsunuz. Bir şekilde soyunu tükeniyor. İnsanları bu deve kuşlarını yabani hayvanları bir zamanlar yabani olan hayvanları domestik hale evcil hale getirdiğiniz zaman da nüfusunu yemediğiniz zaman bitirebilme noktasına gelebilecek bir canlı olarak tarihe geçiyorsunuz insan türü olarak. Sütün içeriz biz de. Deve kuşu sütü değil yumurtası güzel olur. <gülüyor> Ne bu kuşunuz? Sütü var mı? Yumurtasını duydum ama sütünü hiç duymadım. Değil Yumurtası olacak ama zor oluyor. Ben noydurdu. Çıkabiliriz galiba. Evet galiba. haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adalığı güncelisi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Avo, avo, avo. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Tombi. Açık Radyo program destekçisi olun